Alo. Alo. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. efendim. Ben bir sorum var hocam. Buyurun. Bazı hocalar e namazlarda okuduğum ma Kur'an'ın manasını bilmiyorsanız namazınız geçerli olmuyor diyor. Bununla şey mi var ne bilmem. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. O zaman namaz kılanların belki de yüzde sekseninin namazı geçerli değildir o hoca efendinin ifadesine göre. Evet hocam çok özür dilerim ses biraz bozuktu belki anlayamayan dostlarımız olabilir ben tekrarlayayım soruyu. Buyur. Bazı hocalarımız diyorlar ki dedi beyefendi namazda okuduğun Kur'an'ın anlamını manasını bilmiyorsanız kıldığınız namazlar kabul olmuyor demişler. Soru Buna göre işte ben de be diyorum ki namaz kılanların büyük bir çoğunluğunun belki de yüzde sekseninin e, okudukları ayetin manasını bilmedikleri için namazları geçerli olmaz o hocalara göre. Bunu söyleyenlere Hı. göre. Halbuki böyle bir şey yok. Elbette ki siz düzgün yaptıktan sonra yani namazda okumanız gereken ayetleri doğru bir şekilde okuduktan sonra namazınız Allah'ın katında inşallah geçerli olur. Ama elbette ki okuduğunuz ayetlerin manasını anlarsanız bilirseniz bu daha güzeldir. Daha teşvik edilmesi gereken bir husustur. Elbette ki okuduğumuz Ayetlerin manasını öğrenmeye çalışmamız lazımdır birer Müslüman olarak. Ama bilmiyorsak şayet, okuduğumuz ayetin manasını bilmiyorsak yani kıldığımız namaz geçerli değildir denilebilir mi? Hayır öyle bir şey yok. Allah kabul etsin kardeşimizin namazını eğer bilmiyorsa okuduğu ayetlerin manasını ama öğrenmeye çalışsın. Tabii ki her Müslüman okuduğu Kur'an'ın manasını öğrenmeye çalışmalıdır. Evet.